Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bidinir'de 11 yıl sunumlarımızın bugün 23. yıl için yaptığı dışarıda Eşen haftadan başladığımız Medine-Mekke ilişkileri 2. bölümü bu ilişkiler içerisinde Bedir Savaşı oluşumu hakkındaki gerçeklerin 2. bölümü. Bedir'de Mekkelilerin yenilmesi. Bederleri Hişam bin Melik'in ölmesi, Hişam bin Melik, Melik Namdiyer Ebu Cehil olarak daha sonra Müslümanlar tarafından isimlerdirdi. Mekke'yi hüzme boğarken bütün Arapları şaşkınlığa uğraşmıştı. Doğrusu Araplar böyle bir sonucu bekleniyor. Fil suresinde belirtilen, Ebrehe'nin ordusuna karşı korunan Mekke'ler büyük bir darbe Mekkenin Arabistan'daki durumu sarsılmaya başlandı. Bedir Savaşı'nın ardından olayları dört konumda özellikleyebiliriz. Birincisi Medine ve Müslümanlar üzerindeki etkiler. İkincisi Arabistan'ın tamamında doğrudur. Üçüncüsü Mekke'de oluşturduğu değişiklikler. Dördüncüsü Bedir Savaşı'nın ardından gelen Medine ve Müslümanlar üzerine etkildi. Bedir Savaşı'nın galibleri ele geçirdikleri 70 esirle Medine'ye girdikleri de Medine havasını değişti. Müslümanlar Allah'a şükrederlerken bazı münafıklar eyvah artık bütün Arapların hıncını üzerimize çekeceğiz diye ortalığı karıştırmaya başladı. Savaşa katılmış bazı Müslümanlar savaştaki kahramanlıklarını anlatıyor. Savaşın galibiyette bitmesindeki payları bunlar. Söyledi. Nedense insan zaferlerde kendisine pay çıkaran yenilgilerde kabahatı başkasında arayan bir anlayışa sağlıyor. Bedir Savaşı'na katılanların birçoğu ilk defa savaş görmüştür. Bazıları da kabile savaşları nedeniyle yıllarca savaşmıştı. Her zaman olduğu gibi, Bedir'deki galibiyet ilk defa savaşa girenleri etkilemişti. Bedir Savaşı'nın ardından gelen bazı ayetler, savaş sonundaki bazı Müslümanların psikolojilerini ortaya koymuş. Müslümanları yeni bir anlayışla eğitiyor. Enfaz Suresinin 17. ayetinde, Onları siz öldürmediniz. Fakat Allah öldür Attığın zaman sen atmadın. Fakat Allah attı. Ve bunu müminleri güzel bir imkanla denemek için yaptı. Şüphesiz Allah işlendir, bilendir. Ayet bize ne anlatıyor? Diyor ki onları siz öldürmediniz. Sıra affiniz Savaşta kılıçlarıyla veya oklarla, mızraklarla karşısındaki düşmana öldüren bazı Müslümanlar havaya katılmış. etrafına nasıl düşman öldürdüklerini anlatıyorlar. Halbuki Allah'ın ayetlerinde Müslümanlara öğrettiği şey her insanın eceli var. Eceli belirleyen Allah insan ömrünü sonlandıran tanıma ecel diyoruz. O eceli belirleyen Allah, Bunu Allah ayetlerinde birçok yerde söylüyor. İnsanı ecele kavuşturan sebepler ecel değil. Mesela hastalık insanı ecele yani ölümüne götürür ama ecel değil. Veya bir insan tabancayı sıkar, koşun gider, adamı vurur, adam ölür. ama. O kurşunu sıkmak, o kurşun ecel değildir. İnsana hastalıklar, kazalar, savaşlar, kavgalar vesaire ecele kavuşturabilir. Savaşta insanın ölümüne neden olan kişi aslında o insanı öldürmemiştir. O insanın eceli gelmiştir. Sadece insanın ecele kavuşmasına insanlar neden olmuştur. Mesela. Herhangi bir şekilde cinayet işleyerek insanı öldüren kişi aslında o insanı öldürmemiştir. Yaptığı şey insanı eceline kavuşturmaktadır. Allah bize ne anlatıyor? Okunu attığın zaman sen atma, Rabbiniz atma. Okçular öyle anlatıyorlardı ki attığımı vurdum diyorlar. Halbuki o gün Müslümanlara ok atma gücünü veren Allah atılan okların isabetini sağlayan Allah, Allah etkili gelen insanları öldürecek okları isabet ettirirken insan, ben attım, ben öldürdüm diyordu, hava atıyor. Böylece, Müslümanlardan bazıları, savaş arkası, kendilerine yüksek paylar çıkarmaya başladılar. Övünme, çibirlenme, inancı bozan en büyük musuplardan Gereğini yapıp, Rab'be tevekkül ise inancın gereğidir. Müslümanların duygularında, düşüncelerinde kendilerine pay çıkarıcılık hakim olduğu için hemen uyarılıklar. Siz öldürmediniz, siz atmadınız. Rabbiniz öldürdü, Rabbiniz atmadı. Öyle hava tutturmayın. Ben öldürdüm, ben attım Siz savaşarak imtihan edildiniz oklara atarak imtihan edir. Elbette bir insanı haksız yere öldüren onu öldürmüş sayılmaz esasla. O insan beceri geldiği için ölmüştür. Beceri gelmeseydi ne kılıçla ne de okla öldürülebilirdi. Doğru bir amaçla ölüme neden olan ile haksız nedenle ölüme neden olan imtani şizdir. Doğru bir amaçla ölüme sebep olan Amacı doğrultusunda imtihanı başarmıştır. Haksız bir şekilde ölüme neden olanlar ise cezalandırılırlar. Örneğin, haksız yere insanı öldürdünüz. Burada insanı öldürdüğünüz için cezalanmıyorsunuz. Çünkü eceli gelmiştir zaten. Onun için ölüyor. Değilse ölmez. Kaza yaralandırdı. Eceli gelmediği zaman yaralandırdı ve de o iyi olurdu. Ama öldü. Ölmesi sizin onu bizden kaynaklanmıyor. Neyce'ni geldiği için kaynak. Ama orada öldürmeye tamit var. Öldürmeye neden olmak var. Ölüme neden olmak Bu nedenin altındaki yatanlardan dolayı ne yapıyorsunuz? Cezalandırmıyorsunuz. Veya mükafatlandırılıyorsunuz. Allah yolundaki bir cihazda adaleti sağlayarak yapmış olduğunuz ölüme neden olmalar. Yani savaştaki ölümlere neden Allah'a karşılanmış olanlar sizi mükafatlandırıyor. Çünkü bir amacınız var. Haksız yere ölüme neden olmuşsanız o zaman cezalandırılıyorsunuz Ama ne savaşta ne de başka yerde. insan yer insanı öldüremeye. Ölen insanın eceli geliyor ve ölüyor. Nedensizsiniz. Her ne kadar Maide suresinin 32. ayetinde Allah kim bir haksız cana ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa da bütün insanları kurtarmış gibi olur diyorsa da buradaki öldürme eylemi ölüme neden olmadır. Zira ölen kişinin eceli gelmiş ölecektir ama bir neden lazımdır. İmtihan edilen insan nedeni yerine getirerek imtihanı kaçırır. Mazari filan yani lafız anlamında birbirine tenakuz gibi görünen ayetler birlikte düşünülür zaman arkasındaki derin anlam çıkar. Nedir o işte? Herkesin eceli Allah tarafından belirlenmiştir. Sürüsü gelen ölür. Öbür tarafta bir insan bir insanı öldürürse. Halbuki o insan eceli geleni ne yapmıştır? Onun ölümüne neden olmuştur? Bizati öldürmemiştir. Zaten Ece'li gelmiştir. Allah Enam Suresi'nin ikinci ayetinde sizi bir çamurdan yaratan sonra ölüm zamanını takdir eden ancak odur diye belirttiği ölüm zamanının yani Ece'nin kendi elinde oluşumu Enfal Suresi'ndeki ayetlerle başka bir esedan vurgulmuş. Müslümanların savaş sonucunda kahramanlık türküleri söyleyerek övüşlere, kibirlere yönelmesini gönderdiği ayetlerle engelliyor. Dikkat edin. Galibiyetlerde insanların duygularında meydana gelen değişiklikleri değişik noktalardan ele alarak insana eğitiyor. Gelen ayetler. Ve bu ayeti hatırlatıyor. Yani Enfal Suresinde müminlerin savaşta dedi savaşında ben attım, ben vurdum, ben öldürdüm laflarına karşılık Allah Enam Suresi'ndeki ikinci ayet adı. Ölüm zamanını takdir eden Allah'tır. Siz atıp öldürmediniz. Allah'ın takdir ettiği zaman geldi. Dolayısıyla ayete aykırı konuşmayın diyor. Ecel hakkında size bir sürü ayet geldi, birçok ayet geldi. Bu ecelin Allah'ın elinde olduğunu söyledi. Ama siz ne yapıyorsunuz? İnsanların ölümüne neden oldunuz, ecelle kavuşmasına neden oldunuz, ama o ecaz zaten gelmiştir, akredmiştir, taktınız. Siz takdir etmediniz, Rabbiniz taklit etti. Bu ayetler size geldi okundu, ama siz savaş arkasından böyle bir komplosyon sizdiniz ki sanki o eceli siz son getirdiniz. Siz o insanın hayatını sonlandırdınız. Hiçbir şey yok. Kısım bir şekilde Allah sizi öldürmediniz. Ben öldürdüm, sizi atmadınız, ben attım. Kesin bir şekilde. Çünkü orada insana gücü veren, atma gücü veren Allah'tır. O eceli tayin Allah'tır. Dolayısıyla insanın ben attım, ben öldürdüm demesi anlamsızdır. Allah'tır. İnsanın duygularındaki kabaran ben duygusunu yerle bir ediyor. suresinin 12-16. ayetlerinde Hani Rabbin meleklere muhakkak ben sizinle beraberim. Haydi iman edenlere destek olun. Ben kafirlerin yüreğine korku salacağım. Vurun boyunlarına. Vurun onların bütün parmaklarına diye vahyedir. Bu söylenenler onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerinden ötürmüş. Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah azabı şiddetli olandır. İşte bu yenilgi size Allah'ın azabını. Şimdilik tadı. Kafirlere bir de cehennem ateşinin azabını. Ey mümin. Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönmek, tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme veya diğer bölüye ulaşıp mevzi tutma durumu dışında kim öyle bir günde onlara arka çevirirse Allah'ın gazabını hak etmiş olarak döner. Onun yeri de cehennemdir. Orası varılacak bir, bir savaşın aşağı yukarı başından sonuna kadar olan bir panoramasını istiyor bu ayetler. Müslümanların yapması gerekenleri ayetleri dikkatle izlersek ayetler bize bazı derinlikler anlatıyor. Savaş anında ve arkasından gelen bu ayetler Ayrıca Müslümanlara eğitim alıyoruz. Müslümanların eğitildiği konulara şöyle bakarsak. Bu ayetler hangi açılardan Müslümanlara eğitiyor? Allah her zaman ihlasla yani samimiyetle inanan Müslümanların yanındadır. unutmayın. Bu ihlas, bu samimiyet ciddi zaman Allah yanımızda değildir. Efendim biz Müslümanız. Allah bizim her zaman yanımızdadır. Böyle bir şey yok. İleride neyin savaşında göreceğiz. O konuda da ayetler geliyor. İleride göreceğiz. Zaman gelince onları görürüz. Kafirlerle karşı karşıya geldiğiniz zaman Rabbiniz onların kalplerine korku sunar. Bunu önceki hafta başka bir açıdan güzelce anlatmıştım. Rabbiniz savaşlarda size melekleriyle yardım eder. Savaş anında Allah'a ve Rasulüne karşı gelenlere Allah azap eder. Yani Allah'ın kurallarına uymayanlara Allah azap eder. Savaşırken taktik nedeni dışında asla geri çekilmemek gerekir. Üzetler. Aslında ne Müslümanlar ne de kafirler. Savaş anında melekleri gözleriyle görmektir. Yani. Beş turun içindeki gözlerle gördüler. Müslümanlar Allah'a inanıyor, kendilerine görmedikleri meleklerin yardım ettiğini bilerek güçlerine güç katıyor. Ayetler okundukça, kafirler bu ayetleri duyuyor, savaş anında kalplerine düşen korkuların nereden kaynaklandığının bilincinin var. Gerçekten 900 kişilik kafir ordusuna karşılık bin melek ordusuyla savaş başlasaydı, herhalde Müslümanlar gölgelik bir yer bulur, otururlardı, seyrederlerdi. Değilse, her melek bir kafir öldürseydi, Mekkelilerden de kimse kalmazdı. Allah'ın Müslümanlara melekler ordusuyla yardım etmesi, Müslümanların bir kenarda oturup savaşı seyretmeleri için değil, Aksine, Müslümanların daha güçlü bir şekilde savaşa girmeleri, gelip durmamaları, morallerini bozmamaları için. Melekler ordusu, Ellerinde kılıçlar, yaylar, oklar, mızraklarla kafirleri öldüren değil. Müminlere psikolojik destek sağlayan bir söylem. Allah, rasullerinin hayatını anlatırken de onlara değişik şekillerde yardım ettiğinden söz etmiş. Ancak hiçbir Resul, hiçbir inanmış kavim, Allah bize yardım ediyor diye oturup bir köşede durmamışlardı. Musa'ya sen git Rabbinle savaş diyen toplumlar, Allah tarafından giderdilmiş Müslümanlara kötü bir örnek olarak göstermiştir. Halüsinasyon, yani insanın kendini şartlandırarak oluşturduğu görüntüler. Her zaman insanların hayatında var olmuştur. Her zaman. Kendi kendini korkudan insanlar karabasanlarını gerçekmiş gibi görürken, bazı da kafalarında gerçekleştirdikleri algıları gerçekmiş gibi görmeye başlıyor. Bu duruma bilimsel olarak halüsinasyon verir. Halüsinasyonla ilgili tarihte birçok olay alınır. Eğer bu konuda bir çalışma yaparsanız kendiniz bir merak olarak tarihi olaylarda verilen halüsinasyon örnekleri karşısında ne söyleyeceğimiz bilmemiz. Savaşlarda Allah'ın kendine yardım için melekler göndereceğine inanan insanların kesin algıları bir müddet sonra görüntüler halinde karşılığına çıkılıyor. Nitekim, savaşlara katılan birçok insan ki, bilgilerin zayıf olsa da, duygusal olarak samimiyeti tartışılmaz olanlar, melekleri gördüklerinden söz edilir. Akla dayananlar, ilk anda bu tür anlatımlara gülüp dalga geçerlerken, halüsinasyon olayını unutmuyor. Ama akla dayanan aynı kişiler, halüsinasyon olayını anlatan kitapları okuyarak etkileniyorlar. Etraflarına balandırarak anladılar. Hemen herkesin bildiği çöllerde görülen serap olayı halüsinasyonla başka değildir. İnsanın su düşüncesi, suya özlemi, suya hasreti hiçbir şey yokken karşısında vahaları görüntüleştirir. Yaratıcı Allah insanın yapısını en iyi bilen insanların samimiyetine, inancına, korkularına göre teşekkül edecek yanılsamaları, yani halüsinasyonlarını da bilir. Elbette Allah melekler ordusu göndererek inananları edebilir. Bunu engelleyecek hiçbir şey. Yok. Ancak Allah açıkça Enfal suresinin 7. ve 10. ayetlerinde 7 8 9 10. ayetlerinde diyor ki: "Hatırlayın ki Allah size, ki taif eden birinin sizin olduğunu vahyediyor. Siz de kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Yani az olanın. Oysa Allah, sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin ardını kesmek istiyor. Günahkarlar istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak içindir. Hatırlayın ki, siz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 Yardım yalnız Allah Çünkü Allah mutlak kaliptir. Yani hüküm ve hikmet sahibidir diyerek olaya açıklık getiriyor. Ayetlerin özünden çıkan anlam ne? Allah müminlerin elleriyle kafirlere ders verecektir. Melekleri Müslümanların kalpleri yatışsın diye gönderecektir. Değilse melekler savaşacak, Müslümanlar oturup onları seyredecek değildir. Enfal Suresinin 12. ayeti hani Rabbin meleklere muhakkak ben sizinle beraberim. Haydi, iman edenlere destek olun. Ben kafirlerin yüreğine korku salacağım. Vurun boyunlarına, vurun onların bütün parmaklarına diye vahyedir. Meleklerin Müslümanlara nasıl yardım ettiğinin ayetlerde ayrıntısı yok. Ama bir yerde ayrıntı var. Kafirlerin yüreğine korku salacağım. Vurun boyunlarına, vurun onların bütün parmaklarına. Bu durumun Yaşamın gerçeğine nasıl yansıdığını anlamamız zor. Ancak belki denilebilir ki kafirlerin kalbine salınan korku boyunlarının düşmesine yani dik duruşlarının kaybolmasına, telaşa, şaşkınlığa, kılıcı, yayı, oku, mızrağı tutan parmakları sıkmaya, gevşemeye başlamasının ender. İşin aslında bu değil midir? Savaş anında Korkuya kapılanların davranışları otomatikman değişecektir. Elleri, kolları, ayakları birbirine dolanacak, gözleri görmez olacak, kulaklarından uğultular eksik olacaktır. Hele bir de ölüm korkusu girmeye başladığı zaman iyice gevşetileceklerdir Ayetler dikkatli analiz edilirse insan psikolojisinin tahlillerini göreceğiz. Elkin, insanı derinden etkileyen istedir. İnananlar olarak her şeyden çok inandığımız Allah'ın ayetleriyle bize yaptığı terkin, şu kısacık ömürde tabi olduğumuz imtihan gereği başımıza gelenlerin bizi korkutmasıdır. Allah bize neyi emrediyor veya neyi, neleri terkin ediyor? İmtihan gereği başımıza gelenlerin hiçbirisi bizi korkut. En kötü şey, bu imtihan gereği başımıza geleceklerin en kötüsü ölündür. Ölsek de kalsak da imkan içindeyiz. Bu bilinç ellerimizin, kollarımızın, ayaklarımızın birbirine dolanmamasını, parmaklarımızın titrememesini sağlayacaktır. Akselde içimizdeki korku bizi şaşkına çevirerek ne yaptığımızı bilmeyecek hale getirir. Ayetler insana hitap ediyor. Her ne kadar kafirlere salınan korkuların nelere sebep olacağı anlatılsa da aynı şeyler Korkan müminler içinde gerçekleşecektir. Yani içinde korkusu olan kişi kafir olmuş, Müslüman olmuş, fark etmiyor. Eğer içinde, mümin olan bir insan içinde bile o ayetlerin gözünü kaybedip de kalbine, aklına, kafasına, beynine korku yerleşince aynı kafirlerin başına gelecektir. Onun da elleri ayakları dolaşacak, onun da parmaklarına vurulmuş olacak. Savaş anında ölmekten korkan, bu nedenle telaşa düşen müminlerin de elleri, kolları, ayakları birbirine dolanacak, parmakları titreyecek, gözleri şaşkınlaşacakmış. O zaman attığını vuramayacak, kılıcı tutamayacak, mızrak elinde sağlam durmayacakmış. Allah'ın meleklerle yardımı psikolojik yapısını güçlendirecek, korkularını silecek ve böylece elleri kırıştırabilecek yağ tutabilecek, sırak tutabilecek, dik tutabilecek. Böylece Müslümanın boynunun düşmemesini, yani düşmana karşı dik durmasını Allah hem savaş anında gönderdiği ayetlerle hem savaş sonunda gönderdiği ayetlerle, konuyu bütünleştirerek Enfes Suresi'de, Yedir Savaşı'nın arkasından Müslümanların aklında, kalbinde meydana gelen her türlü olumlu ve olumsuz Değişimleri ayetler içerisinde ne yapıyor size anlatmaya başlayayım. Bir psikolojik tahlil yapın. Bir sosyolojik tahlil. Enfal suresinin 45, 46 ve 47. ayetlerinde Ey imanilerler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'a çok anın ki başarıya erişeceksiniz. Allah ve Resulüne itaat edin birbirinizle çekişmeyin, sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz giderir. Bir de sabr Çünkü Allah sabredenlerle beraber Çalın hak, insanlara gösteriş yapmak ve Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkaranlar gibi olmayın. Allah onların yaptığını çepeçevre kuşatmıştır. Allah ayetlerinde böyle diyerek meleklerle yaptığı yardımın ne anlama geldiğini anlatıyor. Bu ayetlerden bir Allah'ın yardımı olmasaydı Müslümanlar birbirine düşer. Kalplerine korku girer. Böylece zayıflayarak güçleri düşerek savaşı kaybeder. Ama böyle olmaz. Allah müminleri melekleriyle destekledi. Onlar Birlik ve beraberlik içinde düşmana saldırdı. Çok kısa süren bir savaşın arkasından galip geldiler. Asıl mesele bundan sonra. Galip gelmek önemli değil ki. Asıl mesele bundan sonra. Bundan sonra Müslümanlar asla çalım satmayacaklar. Gösteriş yapmayacaklar. Asıl imtihan buydu. Hadislerde nakledilen bir hadis mesela Ne diyordu? Tarih Cibayetler'de bir savaş arkasından Rasulullah şöyle Asıl büyük cihaz yürüyorsa. Yani o küçük cihazı yapın, savaştık, geldi. Asıl büyük cihaz yürüyorsa. Hadis'in zayıf veya kuvvetli beni Ama içerik olarak, mana olarak Enfal Suresi'nde gözüktür. Enfal Suresi'nde müminleri eğitim alındığı konular o esas savaşın arkasından meydana gelen insandaki fikri, İnanca yönelik, duyguya yönelik bütün dağılımları toparlanmaya yönelik. Yani Kur'an'ın ayetleri içerisinde anlatılmak istenen, vahvin gözüne uydur, mümini tarif eden o özellikleri tekrar izinlerin kazanmasına yönelik, dağılmış, gözleri kaybetmiş insanların tekrar aynı noktaya gelmesini sağlamak için ayetler geliyor. Asıl imtihan buydu. Ne yazık ki Bedir Savaşı sonunda bazı Müslümanların hiskûresi hemen olumsuz yönde gelişmekteymiş. Allah ayetlerle göstererek olumsuz gelişmeleri engelleyerek Müslümanlara olması gerekeni gösterdi. Zaten hemen hepimiz şunu biliyoruz: Allah hiçbir şeyi zorlamıyor. Eğer isteseydi herkesi hidayet eder. Eğer isteseydi hiç kimse idaet demezdi. Allah'ım yer yaşayan ve imtihan olan insana yaptığı şey terkindi. Bilginin terkini, hükümlerin terkini, inancın özlerinin terkini, bu terkinler neticesinde insanın aklını, hakemesini ve iradesini koyarak yaptığı seçimler. Allah katında bir zorlama yok. Ne hidayet ederken ne de inkar et. Ne yoldan çıkarken, ne yola girerken, ne saparken, ne sapmıştıktan kurtulurken, ne ayetlerin özünü yaşarken, ne de ayetlerin özüne aykırı hareket ederken, Allah'ın asla hiçbir zorla Yardım ederken de yok. Ben size yardım gönderiyorum. Mecbursunuz da o yardım alacaksınız. Böyle bir şey yok. Bütün olay, herkindir. Ayetler gönderiliyor, insanlar onları okuyor. Onları algılıyor, aklına, mahkemesine, kalbine vuruyor. Ya yatışıyor, ya yatışmıyor. Yatışanlar kazanıyor, yatışmayanlar kaybediyor. Müminler okuyor, bazen örnekleyelim. O ayetlerle imanlarını artırıyorlar, kalbi yatışıyor, kazanıyorlar. Ama ben müminim diyor, ayetler okunuyor, hala da kalbinin bir köşesinde kirçikli acaba. Ve böylece korktuğu yaşıyor. Ama Allah ona baskı yapmıyor. Diğer mümin kardeşin gibi sen de kalbini yatıştır demiyor. Zorlanmıyor. Telkiydi. Allah'ın ayetleri eğitime devam ediyor. Enfal suresinin ayetlerinde Allah diyor? Müminler, müminleri savaşa teşvik et. Müminleri savaşa teşvik. Eğer sizden sabırlı yirmi kişi bulunursa iki yüze galip gelirler. Yirmi kişi. Yirmi 20 kişi iki yüze galip gelecek. Eğer sizden yüz kişi olursa kafir olanlardan bin kişiye galip gelir. Çünkü onlar anlamayan bir tabi. Şimdi Allah yükünüzü hasret etti. Sizde zayıflık olduğunu bildin. Kime söylüyor bunlar Allah? O savaşın arkasından gelip, savaşın galibiyetiyle coşmuş, hava atmaya yönelik hareketleri olan topluma, insanlara bu ayetler oluyor. Şimdi Allah yükünüzü hafifletiyor. Sizde zayıflık olur. Siz hava atıyorsunuz ama aslında siz zayıfsınız. O halde sizden sabırlı yüz kişi bulunursa 200 kişiye galip Veya Ve eğer sizden kim bin kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 bin kişiye galip. Allah sabredenlerle beraberdir diyorum. Sayılara dikkat edin. Allah inancı kesin olanların savaş anında on kişiye bedel olduklarını buyurmuş. Bakın kesin iman edenler. Çünkü Allah meleklerce onlara yardım ediyor. Akılları, zekaları, mahkemeleri, iradeleri, kalbi meleklerin yardımıyla. Allah'ın gönderdiği meleklerin yardımıyla. Ne yapıyor? Teskin. Diyorlar ki Rabbimiz bize melekleriyle yardım ediyor. Öyleydi. Çünkü Allah'ın gözlerine kendilerine yardım ettiler. Teskin bu. Kesinlikle inan. İnanca kesinlik kazandırınca onlar korku içinde kesinlik kazanmayan inançları olan kafirlerin korkuları içerisinde on kişiye belirli. Allah'ın koyduğu Korkan bir toplu içinde kesin iman eden bir mümin on kişiye bedeldir. Çünkü onlar o korku içinde elleri, kolları, ayakları ne yapar? Birbirine dolaşır, gözleri şaşkınlaşır, ölüm korsular ne hale geldikleri belli olmaz. Ama kesin inanan kişi ölümden korkmaz, eli ayağı dolaşmaz, bilinçli bir şekilde hareket eder ve on kişiyi de alır. Çünkü karşısındaki on kişi saros birbiri Korku sarhoş. Böylece neyi tarif ediyor? İnanmış bir Müslüman on düşmana bedeldir. Ancak Allah diyor ki yükünüzden silettim. İnanmış bir Müslüman iki düşmana bedeldir. Ama hedefin on olduğunu unutmayın. Neden? Çünkü o kesin imanla iman arasında yani düz bir iman arasında farklılıklar oluşabilir. Bir endişe, bir tereddüt, acabalar olabilir ki, Allah öyle diyor. Ne diyor? Sizde zayıflık olduğunu bildi. Nasıl bir zayıflık? İradede, muhakemede, akılda, kalbin yatışmasında bir zayıflık vardır. Melekleri görmüyor ya, gözünün önünde değil. Allah diyor ki, melekler gönderdim ama bir şey görmüyor. Etrafında bir şey yok. Etrafında, arkasında düşman var. Elinde kılıç, ok veya mızrak var. Şimdi görmediği bir şeye iman eden bir toplum, ölümle karşı karşıya gelince, yeniden görmediği bir şeye iman edecek. Melekler ordusunun var olduğunu, içlerinde var olduğunu iman edecek. Oturup felsefe yaparak görmediği bir şeye inanan bir insan, ölümle karşı karşıya geldiği zaman tekrar görmediğine iman edecek. Dikkatimi çekiyorum. İkisi arasında çok farklı var. Örneğin elinde çay, önünde pasta, koltuğuna yaslanmış cihat ilan eden bir Müslümanla cihadın ortasında olan düşmanla karşı karşıya gelen, bombaların altındaki olan bir Müslüman arasında fark var. Mesela, İslam'ın fark var. Allah için hayatını bir noktasında bütün her şeyini fedakarlık yapmış, parmaklıklar arkasında girip yaşayanla dışarıda cesaret gösterisi yapan arasında fark var. Kılıcın kendisine doğru geldiğini gören bir Müslümanın o anki durumuyla onu tarif eden insanın arasında fark var. O durumu tarif eden, uzaktan, o tarifi yapan insan arasında fark Ve Allah insanı yarattı ve onu çok iyi biliyor. O zaman kesin imanla iman söylemi arasında farklılıklar oluşuyor. İşte o farklılıklara göre Allah diyor ki, genel olarak bakıldığı zaman meseleye aslında iman edenler kesin bir inanca sahip olurlarsa her biri 10 kişiye bedel ama sizde zayıflık olduğunu bildi. Siz itiraf etmeyebilirsiniz, siz söylemeyebilirsiniz. Ama Allah sizin itiraf etmediğiniz, sizin söylemediğiniz zayıflığı bildi ve sizden bu on kişilik yükü aldı, sizi yükünüzü iki kişiye. Bedir'de 300 kişilik Müslüman ordusu 900 kişilik Mekke ordusunu yenmişti. Sayı öyleydi. Bunun üzerine Müslümanlar hava attılar. Allah gönderdiği bu ayetlerle onların havasını. Bir de üç kişi ne olur ki? İnanmış bir Müslüman 10 kişiye bedeldir. Bu durumda 300 kişilik bir ordu Mekkeli 3000 kişilik orduya bedel olması gerekiyor. Sizse 900 kişiye karşılıkınız ve galibsiniz. Zaten Allah ayetlere dikkatle bakarsanız aslında ayetin özü sürekli insan psikolojisine takar. Sürekli. insan beni öne çıkarıp övünmeye doğru gittiğinde hemen bir ayet gelip engelliyor. Yani insan olan olaylarda savaş olsun, faaliyet olsun, İslami faaliyet olsun, tebliğ faaliyet olsun, beni öne çıkarıp da ben yaptım mantığına ulaşacak bir noktaya geliverdiği anda hemen bir ayet geliyor, orada hemen insan engelledir. İnanmış isem, bu noktaya gelmeyeceksin. Zaman zaman örnek veririm. Nas Suresi'nde ne diyor Allah? Rivayetlere göre Nas Suresi son inen surelerden bir tanesi. Bazı rivayetlere göre de Mekke Fethi olurken, Peygamberimiz devesinin sırtında Mekke'ye girerken o surenin geldiğinden diyorlar, bazı rivayetler. Rivayetlerin katiliği, tartışması, şu bu yaptı ama surenin özüne baktığımız zaman ne diyor? Feş, feş insanlar sana geldiği zaman, sana Rabbinin fethi geldiği zaman, sen Rabbine yönel ve af girer. Aman Allah! Yani Allah Resulü faaliyet gösteriyor, çaba sarf ediyor ve feş feş insanlar bölük bölük ona geliyor ve fetih ve zafer ona nasip oluyor ve Allah diyor ki, bunlar geldiği zaman, bunlar olduğu zaman sen Rabbine yönel ve ondan af gider. Ne için? mı? Hani günümüzün insanları ne kadar insan toplarsa sevincinden uçuyor ya, bir şeyleri başardığı zaman sevincinden uçuyor ya, Allah Resulüne diyor ki böyle olduğu zaman mahşeri bir şekilde insanlar felşeş, bölük bölük sana geldiği zaman sana zaferler, fetihler geldiği zaman sen dön Rabbine af hani Resullere kendisine örnek aldığını iddia eden insanlar var ya, çoklukla övünüyor, zaferlerle övünüyor, başarılarla övünüyor ve arkasından diyor biz peygamberleri örnek alıyoruz diyorlar ya, Allah örnek aldığı peygamberlere peygambere bunu söylüyor. Başarı varsa, zafer varsa, dön Rabbine af dile diyor. Neden? Çünkü insan de herhangi bir şey var. Azizlik başarılı olursa, acıcık bir zafer olursa, acıcık böyle insanlar kendi etrafında toparlanmaya başlarsa, hemen şımarıyor. Hemen, ben yaptım oldu, benim yüzümden oldu demeye başlıyor ve kendine paylar çıkarıyor. Allah diyor ki, zafer de fetih de Rabbinin bir nimetidir. Hidayet de Rabbinin bir nimetidir. Allah hidayet etmeseydi olmayacaktı. Zaferi vermeseydi olmayacaktı. Fethi vermeseydi olmayacaktı. Sen Niye bunlardan kendine bir pay çıkarıyorsun ki diyor. Fethihte Rabbin elinde, zafer de Rabbin elinde ve hidayette Rabbin elinde. Sen niye pay çıkarıyorsun? İşte insan, benini öne çıkarıp övmeye doğru gittirdi, hemen bir ayet geliyor, o övmeyi şak yere batırıyor. İnsan korkuya, endişeye kapıldığında hemen bir ayet geliyor, insanları destekliyor, melekleriyle destekliyor... Orayı elini yükseltirmiş. Allah müminleri otokontrol altında tutuyor. Gönderdiği ayetlerle Müslümanların aşırıya gitmelerini engellerken korkup geriye düşmelerini de engelliyor. Ayetler öyle bir dengeli geliyor ki müminleri aynı çizgide yani sıraklı, giyim çizgisinde tutmak için o çizgiden aşırıya giderek tavarlanmaya başlattığı zaman şart bir ayet geliyor. Hemen çizgiye Çizgiden aşağı düşmeye başladıkları zaman hemen meleklerin yardımını gönderiyor, onları tekrar çizgiye çıkarıyor. Bu konumları Enfa süresinde Allah mükemmel bir şekilde işlemiş. Ayetleri anlamaya başladık. O hayatın içinden çıkartıyor. Günümüzün toplumsal, psikolojik savaşlarını sürdüren insanların ortaya koyduğu taktiklerden farklı olarak Allah, insan iradesinin özgürlüğünü esas alıyor. Hani biraz önce söyledim ya, dayatma yok. Allah dileseydi, melekler giderdi, savaşırdı kafirlerle, müminler de gölgede seyrederdi. Müminlere derdi Allah, siz durun, ben melekleri gönderdim. İşte Enfal'de bin asıl diyor. Ben melekleri gönderdim, zaten karşıda dokuz tane kafir var, bin tane gönderiyorum. Melek başı bir tane bile değil, siz gölgeliklerde oturun, Bedir kuyuların etrafında oturun, serin serin sularınızı için. Melekler çarpışır, onları halleder. Siz keyfinize bakın. Çünkü size ben yardım ediyorum. Siz daha bir şekilde Rabbinizin nimetlendirdiği insanlarsınız. Sizin hiç faaliyet göstermenize, sizin çaba etmenize gerek yok. Demiyor. Veya siz mücadele etmeyi, tebliğ etmeyi veya işlerini bileyim faaliyet göstermeyi bırakın. Ben hiç gerek yok. Kafirler mi var? Onlara hidayet ederim. Sizin din kardeşleriniz olur. Hiç sizin uğraşmanıza gerek yok. Demiyor. Veya sizin içinizde fırtınalar kopuyor. Gelgitler oluyor. O sıratı mustagimden sapmalar oluyor. Rabbinize yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi beni sıratı mustagimden uzak tutma. Oradan sapıttırma diyorsunuz. Ama Allah, tamam kulum Ya Rabbi seni orada ben sağlam tutuyorum. Artık bundan sonra bir şey olmayacak demiyor. Yine telkin yapıyor. Şöyle şöyle yaparsan sen orada sağlam durursun diyor. Sana bağlı diyor. Sana bağlı senin kalbine bağlı, senin aklına bağlı, senin muhakemene bağlı, senin zekana bağlı, senin iradene bağlı. Özgürlüğü esası. Aklına, iradesine, inancına hitap ediyor Allah Efendimiz'e. Raskıya. Müslümanların bu özelliğe çok dikkat etmesi gerekiyor. Allah'ın gönderdiği ayetleri doğru anlaması gerekiyor. Hazırcılık, yan gelip yatmak, bütün işlerin sorumluluğunu Allah'a yükleyip işin içinden sıyrılmak anlamlarına gelebilecek hiçbir çıkarım, hiçbir yorum Allah'ın ayetlerinden Çıkarlamaz, yorumlanamaz. Yapıldığı anda bitmiştir. Ayetlerin özü kaybolmuştur. Allah'ın ayetleri göndermekteki anlamı kaybolmuştur. Ne yazık ki Müslümanların geçmiş kültürü bu tür yorumları içinde barındırıyor. Maalesef. Ülkenin her yerinde yüzlerce yıl ölüp gitseler de Müslümanlara savaşlarda yardım eden yatırlar, melekler, sahabeler, erenler, evliyalar Müslümanların kültürünü süslüyor. Bir de tarikatlar giriyor işin iç içine. Galslar, azamlar çıkıyor ortaya Dünyayı yönetiyorlar. Ve birçok insanı koruyorlar. Onların başlarına hiçbir şey getiriyor. O insanların kendilerini korumak için veya da hayatlarını korumak için bir şey yapmaların gerekmiyor. Davosul azamları var. Her şeyi hakim. Allah'ın yapmadığı yardımları dahi yapabiliyorlar. Bu anlayışlar. Ben yaşım gereği hatırlıyorum. Hatta konuşmaları hatırlıyorum. Vaazları hatırlıyorum. Ama Yaşı küçük olanlar hatırlamaz. 1974 yılındaki Kıbrıs çıkartmasının ardından özellikle Kur'an çalışmaları yapan arkadaşlar, o savaşın arkasında bazı Müslüman vaizlerin anlattığı vaazları duysa tüyleri diken, diken Belki de savaşa girecek, Müslümanların maneviyatını destekleme için söylenen bu hikayelerin Allah'ın diniyle ayetlerin anlamıyla bir hissi yok ama İnsanlar bunu böyle yapıyor. İşin gerçeğinde hemen her ülke bu tür psikolojik tutumları sergiliyor. Bakın işin gerçeğinde hemen her ülke böyle psikolojik tutumları sergiler. Toplumların harekete geçirilmesinde orduların kendilerini ölüme götürecek saldırıların yapılmasında uygulanan taktikler insan psikolojisini etki evet. altına almaktan geçmiyor. Allah insanı özgür bırakıp aklına, kalbine hitap ederken, insanlar insanları çıkarlarına, ölümlere gönderebilmek için deyimlerini yıkarlar. Kahramanlık marşları, ezgiler, hitabet sanatıyla aklı öldüren, duyguları titreten söylemler hep bunun içindir. O anda insanların haleti rüyası değişir, deyimleri yıkanır, kalpleri yıkanır ve o insanlar bir amaca doğru sevgiler ile kahramanlık başlar. Gümgür gümgür ortalıkta maçlar çalmaya başlar. O maçların etkisi arttıkça insanın aklı, insanın muhakemesi, insanın iradesi yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Ezgiler, yanık ezgiler insanın içine titreten ezgiler ve hitabet sanatıyla insanın ta kalbine hitap eden hatipler, mesela hitler bu noktada müthiş bir atış Milyonları harekete geçiriyor ve milyonlarca kişinin ölmülülmesine sebebiliyor. Beyi yıkama bütün yeni versiyonlarıyla bu işler içindir. İnsanları ölüme göndermek için yapılır genelde. Bizim Osmanlı tarihinde de anlatılır. Ordunun ortasında mehder çaldıkça ordu hareket ediyor ve ordu taktikleri ona göre gelişiyor. İnsan aklının, duygularının tek elden yönetimini esas alan musikinin, ezgilerin, işten yanık sözlerin insanları nasıl etkilediğini bilmek. İran devrimi sırasında devrimi gerçekleştiren Fars, Azeri, Kürt toplumlarının o devrimi gerçekleştiren bu üç toplumun kendi dilleriyle, müzikleriyle oluşturdukları ezlerin insanları nasıl tanklara karşı yürüttüğüne şahit. Bugün hala dünyanın dört bucağında savaşan toplumların aynı yola başvurdukları sosyolojik psikolojik bir gerçekçidir. Bazı Müslümanlar Bedir'de ölenler için ileri geri konuşmaya başladılar. Dünya onlar savaşa gitmeseydi ölmeyeceklerdi. Bu durumu Allah Ali İmran suresinin 168. ayetinde şöyle diyor. Oturup da kardeşleri hakkında bize uysalardı öldürülmezlerdi diyenlere eğer doğru sözlü insanlar iseniz canlarınızı ölümden kurtarın bakalım. Nisa suresinin 78. ayetinde de Allah, nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile, Kendilerine bir iyilik dokunsa, bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de, bu senden derler. Hepsi Allah'tandır. Öyledir. Bu adamlara ne oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar, diyor ayet. Ayetin özünden çıkan ne? Ölüm geldiği zaman hiçbir şey ölümü engelleyemez. Ölüm korkusuyla hareket edilemez bu nedenle. Çünkü ölüm gelince zaten ölesiniz. Ayetlerin özünde bunu anlatıyor. ölüm korkusuyla hareket etmez. Çünkü ölüm gelince engelleyemez. Beni öldürmesinler diye kaçamazsınız. Gelirse ölüm yakalar sizi. Beni öldürmesinler diye sağlam kale içine girseniz bir şey ifade etmez. Beni öldürmesinler diye Kornaklı yerlere girseniz de bir şey gidiyor. Geldi mi bir şey bahane olur, nedeni olur böyle. İşte kalp krizidir. Bugün kalp krizi deniyor. Dün bilinmiyordu. Adam oturuyor, durduğu yerde küt gidiyor. Bir şey yok. Adını koyuyor doktorlar. Kalp krizi geçirdi, bitti. Mesela benim çok sevdiğim gençlik yıllarımda beraber çalıştığımız bir vardı. Çok iyi bir insan. Bir gün cuma vakti memlekette işte çarşıya gidiyor. Memlekette de evleri biraz çarşıdan uzakta bir saat böyle yarım 45 beş bir yolda. Çarşıya dolaşıyor, dolaşıyor ondan sonra sabahtan ondan sonra evine doğru gidiyor. Cuma var. Yine yakın bir zamanda. Evinde abdestini alıyor. Divana şöyle oturuyor. Anama da mutfakta öğlen yemeğini hazırlayacak. O da cumadan gelince yiyecek. Ona diyor ya çok yoruldum, çok fazla yiyemem. Hafif bir şeyler hazırlatıyor. diyor. Derken sesi kesiliyor. Hanıma şunu mu yapayım, bunu mu yapayım diyor sorarken bakıyor cevap yok. Geliyor bir bakıyor ki bir bana yığılmış kalmış. Bir şey yok. Hastalığı yok, bir şey yok. Hiçbir şey yok. İşte. Neden mi arıyoruz yani? Ecel geldi git Yok. Allah hatırlatıyor. Ecel ben tayin ettim. Zamanı gelince o biter. Ecelin teşekkülünde, ecelin ortaya çıkışında bazı nedenler vardır. Bu nedenlerde sizler imtihan edilirsiniz. Hepsi bu. Kimi duygularıyla, düşünceleriyle haksız yere o eceli meydana getirir ve ondan suçlanır. Kimi de güzel bir yollar, Allah yolunda mücadele ederken onu getirir, ondan da uçak. Ayetler bunları anlatırken, buna rağmen bazıları onların boşu boşuna ölüp gittiğinden söz ediyorlar o zaman. Bazı tesir kaynaklarında da bu tür söz söyleyen insanların bir kısmının evlerinde öldüklerinden söz edilir. İşte gördünüz mü? Bakın evinde öldü. İllaki savaşta ölme söz değil mi? Tamam o böyle diyordu ama evinde öldü diye şey söylenir ama onlara çok girmek istemiyorum. Yani tarihi derinlik doğrudur, yanlıştır. Bu ayetler var olduğu için belki böyle hikaye uydurmuş olabilir sonradan. Ama ayetlerin özünden çıkan nedir? Ecel, geldiği zaman iş bitmiştir. Ona sebepler vardır, ona nedenler vardır. Bunlar savaşlar, savaşlardır, işte, cinayetlerdir, şudur, budur vakit. Her ölüm bir imtihandır. Allah ayetinde bütün bu ayetlere rağmen yine de bazı insanlar şöyle dediler. Onlar boşu boşuna ölüp gitti. Allah bakara Suresi'nin 154. 154. ayetinde onlara cari, Allah yolunda öldürülenlere ölüler dediler. Bilakis onlar diridirler, lakin siz yalnız ifadesiyle insanları Bu uyarı daha önce gelmiş olmasına rağmen kalplerinden nifak olanlar bunu bahis bu görmüşler. Toplum içinde ister Müslüman olsun, ister Müslüman olmasın, Allah'ın ayetlerini bir kenara koyarak çıkarları doğrultusunda hayatını, dünyasını düşünenler elbette çıkacak. Toplumda herkes tornadan çıkmış gibi olmayacak. Mutlaka çıkarları doğrultusunda hayatını, dünyasını düşünenler çıkacak. Zaten o nedenle Allah dünyevileşme uykusuna, dünyevileşmeye karşı Müslümanlara sürekli uyarıyor. İşte Enfal Suresinin genel görüntüsü de bu dünyevileşme arzularının, dünyevileşme semerelerinin görüntülerinin ortaya çıkmasına karşılık Allah'ın sertçe uyarılarını ve aynı zamanda net eğitimlerini görüyoruz. Dünyevileşmek Allah'ın ayetlerine inansalar da insanların Allah'ın ayetlerini dünyevi çıkarlarına göre tevil ederek yaşamalarından ibarettir diye tarif etsek herhalde yanlış olmaz değil mi? Bir Müslüman nasıl dünyevileşir? Sorbüsünün karşılığında şöyle diyebiliriz. Allah'ın ayetlerine inansalar da Allah'ın ayetlerini dünyevi çıkarlarına göre tevil ederek yaşamalarından ibarettir. Yani Allah'ın ayetlerine uymazlar birebir. İşittik ve itaat ettik demezler Allah'ın dediğine. Ne yaparlar? Allah'ın ayetlerine uyuyor gibi görünürler ama nasıl uyuyor gibi görünürler? Çıkarlarına tevil ederek uyarlar. Şöyle uzaktan baksan sanki Allah'ın ayetine uyuyor zannedersin. Ama derinliğine baktığın zaman, tahliye yaptığın zaman her ayeti çıkarına tevil etmiştir. İşte günümüzdeki en büyük tehlike bu oldu. O dönemde de vardı. Bu ayetler gelirken de vardı. Bu tür çıkarımlar Bugün var. gün de var. Özellikle siyaset aranasında bu tür ayetlerin çıkardığa göre tevhili doruk noktasına ulaşıyor. Günlük yaşamda insanların çapına göre kimi zaman doruğa çıkıyor, kimi zaman aşağı iniyor. Ama Allah her zaman samimi inancı yaşayacak olan insanları bekleyen tehlike budur. Dünyavileşmek. Müslümanlar bu konuda titizlenip kendilerini düzeltmedikçe birleşmeye doğru giden Müslüman kardeşlerini uyarmadıkça Müslümanların Allah'ın ayetlerini anlamaları söz konusu olma. Sadece kendilerini kandırma olur. Özellikle günümüzde insanların gittikçe bireyselleştiği, siyasi ekonomik çıkarlar ve elde edilen yaşam maliyetlerinin yükseldiği ortamlarda oluşturulan yaşam seviyesinin normalleştirilmesi için ayetlerin tevil edilmesi orkun Evet, bir saatte birazcık geçtik. Bugün biz bu kadar diyelim. Haftaya Bedir Savaşı ardından oluşan gelişmeleri değişik açılardan incelemeye devam edeceğiz. Şimdi Müslümanlar açısından inceledik. Sonra Mekkeliler açısından inceleyeceğiz. Daha halkıya. Yeterse bütün Arabistan'daki gelişmeleri inceleyeceğiz. Daha sonraki haftaya inşallah da Bedir Savaşı'nın arkasından gelen ahkamı. Hangi konularda hangi ahkamlar geldi? Onları üzerinde Ve Böylece Bedir Savaşı'ndan sonra mekke medine ilişkileri çerçevesinde Uğuz savaşına gireceğiz. Sonra diğer savaşlara gireceğiz. Böylece her savaşın Müslümanlar üzerindeki etkilerini ve gelen ahkamlarını göreceğiz inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.